mazbuzu mara hala Kahrolsun, inşallah alo alo alo alo alo alo alo alo, alo, alo. alo, alo. alo, alo. Yok yok yok yok yok. yok, yok, yok, yok, yok! Yok, yok, yok, yok, yok! Yok, yok, yok, yok, yok! Alo, alo! Alo, alo! Alo, alo! Alo, alo! Çevit, ateşim çevir. Alo, alo! Harbi, harbi dersiniz, Yandış. Alo, alo! Alo, efendim, deresi!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 Alo alo. Dikkat et efendi. Alo alo. Çi bu numara bendim. Öyle bir halim yok ortada. Terbiyesiz bu anda ailede ular. Alo alo. Hı -hı. Alo alo. Pardon, efendim efendim. Posta mı Hayır beyim tıvar aden. Alo, alo, ötel yalnız kuş gibi bip bip diye Kaçıdır insanı döndürür de Aminam, <gülüyor> Aminam, Amina, oh Aminam Ben sensiz neydem, nerelere gidelim Jonah hoş geldin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 the Kafur kalkacak karşıya geçemiyorum. Bunun varcanın var hanımtaşa. Ben sana anlatayım. Ömrüne bereket oğlum. Bak şimdi kırmızı yanıyor. Bina ala dururum. Peki dördüm. Beyaz yandı bağırsuz beklerim. Yaşıl yanınca cızdamı çekerim. Ne çekersin evladım? Hanımtaşa bu lafın gelişi yani geçerim demek istiyorum. Bak bunun Charleston tarafından şarkısı var. Ha şu eski bildiğimiz Charleston. Tamam kaldırayım. <gülüyor> Kırmızı yanınca dur beyaz yanınca bekle, yeşil yanınca geç şiitanın Kırmızı yanınca dur beyaz yanınca bekle, yeşil yanınca geç şiitanın Şimdi tamam oğlum, tamam, göç cüz, -cüz, cüz Ya evladım bir sürü otomobil birikti, biri geçmek için Bir narana ne calana kalama diyorsun ben hafif fakat. Sana bu işin usulünü söylüyoruz. Ama evladım adam geçiverirse göçmez soduk diyor. Peki bari geçeyim. ama göçme Niye ayol? Kırmızı yandı, stop! Ah evladım, benim kız Kadıgöy'de şimdi dokuz doğuruyor. Senin çalan da laf doğuruyor. Durmadan kelam ödüyorsun, onun için geçemiyorsun. Afedersiniz efendim, sebzeye dözeceğim. Bir ışıklar var, bir yanay bir sınıyor, bir yanay bir sınıyor. Dur baba, bunun şarkısı var. Kırmızı yonun çok dur, beyaz yonun çok yeşil yonun çok ogeçci anam dese. Kırmızı yonun çok dur, beyaz yonun çok bakla, yeşil yonun çok Kırmızı anam dese. Kırmızı yandı mesleto, beyaz yandı insan kandı, geçe cagini sandı, halvucu geçmek yü. Ne davran ki yeşil yandı, müradına erersin, yoldan geçersin. Ha şıptı çıçayım mı? Geç baba, geç. Hem de değilsin ama o topuzda geçersin. Ben de ödünüm övülü açı, çocuğum eyvü. Ulan geç baba, onlar sitopat. Hem de çıçayım mı? Yuh, geçmez, sitopat. Hem de değilsin, hem de değilsin. Sen konuşa konuşa, vakit doldu baba. Bekle, şimdi yeşil yansın. Demek efendim, baktım ki efendim, söyleyeceğim. Çığmızı yandı, ben sitop. Bakayım, beyaz yandı, beni döşecek sende, döşürmüyüm. Döşme, ne zaman gelsin ansızın çoşucu bir yeşil yandı o zaman döşerim de. Tamam, ha. Sizi çalışsa o ben sana söyleyeyim. Cönül yandıca, beyaz yandı, yeşil yanınca köşişi hanım teyze. Hap ola, çırmızı yandıca, beyaz yandıca, köşişi hanım teyze. Huuu! Müzik <Sessizlik> Ben Deniz Şaban Bozacı kaçırmıyor em vallahi hiçbir maçı. Yi bu da bu eksi var <Gülüyor> top var bu burda. Talebeden berberine, memurun dan, şoförüne, kapıcıdan, vatmanına herkese bir moda sardı. Sipariş et o bundanadi. Sipariş et o, sipariş et Yine yaktı bu hafta pe-te-te-te Yandı bizi papeler maşallah Bir bakarsın maç İzmir'de, Alsancak'ta oynanacak İstanbul'da kimler, nasıl maçı kazanacak Bir bakarsın Ankara'da, gençler birliği var orada Kazanmazsan sen bir maçı, akşama yoluyorsun saçı Bizim olan da futbolcu takip eder her bir maçı diyor baba bunu oyna maç Ankara'da hiç şans koyma ne zaman dinledimse onu ev verdim boşa papeli en iyisi at kafadan tutturuyorum valla şimdi bundan şans her yerde hakimdir bilgi bundan sonra gelir talle bedet berberine Memuruna, şoförüne, kapıcıda, vatmanına Herkese bir moda sattı Siportoto, bunun adı Siportoto, siportoto Gazampara, al bir oto Yine yandı bu hafta efendim Tutturmuşim dokuz bir tane sütun Öbür tarafa bombaş yapındım Ekşibuza! akıl rahat sallandırmadan bir saat temezde öyle hezde bu temezde gel gel gel ayağını birini kok karşında bayana bak bir de sigara yak Çal galop, tebessü gel o, kul hessa, tebessü gel o, te debere lo, tebessü gel o, kul evvel tebessü gel, gel, gel, oynamasın ayak, yersin sonra da yok, vallahi çok mu yok. Çal galop, çal galop, tebessü gel o. ولا حس صوت gel دجالوا ددمرنا دجالوا بلا I'm <laughs> like, önce hazırlığa başlanır. Hamurlar açılır, yumurtalar haşlanır. Haber gider dostlara, ahbaplara. Gidiyoruz göksuya pazara. Aman ben dolma yapayım, ben de börek. Kardeşim sen de yap biraz körek. Ben de biraz tatlı yapayım diyerek haber salınır. Söğüşü için etler alınır. İhtiyar, genç, çoluk, çocuk. Kaynana kaynada görümce. Bütün aile evce. Sepetler, torbalar, bavullar. Çocuklar, kemanlar, zurnalar, davullar, şişmanlar, zayıflar, yaşlılar, ağırbaşlılar, güzeller güzelleşeyim derken çirkinleşenler, kafile halinde düşerek kalkarak, altı aylık çocuklar zırnlayarak, üç tane olan birini elinden, birini belinden, birini önünden, gidiyorlar nereye? Pazar günü gezmeye. Pazar gezmesi, badem ezmesi. Adaya, modaya, hünkara, boğaza, diye floryaya Fakiri tabana vay, orta hallisi tıram vay Bir mahalle kamyonla yüklü olarak Kollar, bacaklar dışarıda kalarak Vapurlar yan yata, Sirenlere yetmez kadar Herkes birbirine çata Ay ayağım başım, ay çorabım kaçtı haraldım Çocuk ezilecek, Ay Elim sıkıştı, Vay Pazar gezmesi, badem ezmesi Üç kişi gelir, on kişilik yer tutar, diğer bir grup onlara çatar. Havulları indir yere. Ben geldim koktun Sana ne? Ben de para verdim. Yok biz başka şey. Günah kaşay kesin hey. yolu arkası daha dolu. Yahu elimde çocuk var görüyorsun. Sana iterek görüyorsun. Ne hakkım var beni itmeye. İner umu açsana hey. Yoldan baylar yoldan. Dinle şimdi çocuk konserlerini. Bunda, bunda, bunda. Aman kızım çözelim, kundak sıktı güzelim Pazar gezmezsin, badem ezmezsin Bu gürültüyle gider herkes bir yere Kimi kırlara, kimi deniz kenarında gazinolara İçki başlar, güneş bir taraftan haşlar Herkes akşama kadar eğlenip, nihayet dönme vakti gelir Kimi içkiden sızmış, kimi iyi eğlenmedin diye kızmış Kimi de iyice azmış Sürüklene çapalana, trene vapura Bu dönüş paslıdır Eğlenmeye gidenlerin çoğu yaslıdır Eve gelince herkes Alır geniş bir nefes Hamdolsun evimize geldik Bir daha pazart gezmeye mi giderim Evde oturup rahat ederim Bak kardeş yokumluktan bittiğim Hayat kırışı ne diye Bir hafta sonra hepsi unutulur Başka bir semtin yolu tutulur Pazar gezmesin, Badem ezmezsin Yalandan aşıklık Yalandan aşıklık Gördünüz mü? Eğitene çıktınız mı? <gülüyor> yes, yes, babam Yes, yes, <gülüyor> babam Hakiki hürriyetinden çıkmış bir avuç insan, bütün işkiyaka, etrafa türlü caka. Kafalar boş, odalar loş, görülmesin sahteliği yüzlerin diye. Tam olsun diye sükredi, açtıktan sonra nefesi, köşklerden bahseden yokken bir küvetsiz bu kese sükredi. En <gülüyor> tegah et fah! Ve tezikten fengim. Ah nimi, ah kimim? Merci beaucoup, merci For we are just for bombs just for bombs Seni avan ettim, çünkü ne ne Ama bir Evet zaten vardı. Konserde mi Hocam Yoktur onlarda Olursa ellerinde bir saz isterse bulunmasın giyecek gaz Bütün işleri gülmek Oynamak Maşa kürek satmak Zevk edip eğlenip sonra yatmak Burada isimler ahenklidir Güllü, gülüzar, şahende İcabında en güzel çengi icabında hanende Sulukule, sulukule vakit geçer güne güne Sulukule, sulukule vakit geçer güne güne Kızarlarsa birbirlerine eğer doğrusuz seyrede yer Dökerler evlerinde ne varsa kapıya Dolması olan dolmasını Elması olan elmasını binbir çeşit sözlemede ederek evden çıkıp girerek Bizde bunlar var, sizde var mı? Kullanmayı sanan biz onları bir Bizi açmaz gece Getir kız görsün benim esbabımı ipek tendi. Abi kız getir görsün benim yeni entyarımı bir Mariki Zettet Müzik kız görsün gözleri Mangal, mangal görsün gözleri Mangal görsün gözleri Mangala bak mangala Hantala bak hantala Götür kız giyin ben bilir mi Daha kayın ben mi Getir görsün be Getir görsün Diye diye başlar karanlık çökmeye <Gülüyor> Zenginleri de celbeder göbek attırıp para döker, fal dökülür bakla tavlar seni lafla. Bak hayın falına aciwan, süleyim ver beni küçücük adam. Yüzünden güleler, arkanda süleler. Varsana bir kısmet gelir yüklen. Bir fidan boylesi sana kavuşmak ister. Kavuşacağım mı acaba? Diğerim bir gün, diğerim bir iş Derimum seni sorak, kavuşacaksın iptinunak. Tulu Kule, Tulu vakit geçer güne güle. Tulu Kule, vakit geçer güne güle. güle. Zulu Kule, Zulu Kule, <Gülüyor> Aşağı, belden kuşa, beyden uşağa, kaşıktan maşaya, koraktan odaya Ne varsa tabidir modaya Saç kısalır, saç uzar Etek kısalır, etek uzar Zayıflanır, şişmanlanır Pembe giyilmez, mavi giyilir Dik durulmaz, boyun eğilir Siyah saçlar, sarı saçlar Kalın değil, ince kaşlar isterse gitmiş olsun yaşlar Moda doğumla başlar Olsa bir horoz kafada, elinde yumurta rafada Bir gül demedi de kolunda, çıksa bir kere dolaşsa şaşma Olur bu da moda Etek kısa, bel de korsa Tak kaşına gözüne, ağzına burnuna Sür sürüştür badalala sıva çık dışarıya Nanım papuç, Şapkada bir koca havuç Zayıflamak için beş ay oruç Bu da moda Evde yok yiyecek İçine giyecek Kömür yok aşağıda Bir zeytin kursağında Borç gırtlağında Ama yüz on kürt sırtında. Baştan aşağı, belden kuşağı, beyden kuşa, Kaşıktan başıya, konaktan odaya Ne varsa tabidir odaya. Saç kısalır, saç uza Etek kısalır, etek uza Zayıflanır, şişmanlanır Pembe giyilmez, mavi giyilir İlk durulmaz, boyun eğilir Siyah saçlar, sarı saçlar Kalın değil, ince kaşlar isterse gitmiş olsun yaşlar Moda tohumla başlar <gülüyor> Thank mm -hmm. you. What? Yeah. Ölünce eder fest Kuruşla başlanır Dinlere çıkar yavaşlanır Şuha örtülü bir masa Uyku basa basa Para gider ayrı tasa Dayanmaz yeryüzünde hiçbir kasa Atsam bir ton şamar Atsam bir ton şamar Kumar, kumar Yine kumar Kan çanağı gözler Şuursuz sözler Her kaybedişte töközler Siyah sarı derili, sinirleri kopmak üzere gerili, parmakları kağıttan aşınmış, apartmandan kulübeye taşınmış, arı sokmuş ancak kaşınmış bir adam. Kumarbaz, fayda etmez bir caniyat, yalnız kare az, kare az. Ağzım bir torşamar, ağzım bir torşamar, kumar, kumar, yine kumar. Yırtmıştır nice evi, eritil milyonluk devi, İskambil miskambil ne kadar kazasan kaybedeceğini bil. Kaçtı kaçtı ne paralar kaçtı kaçtı. Bir hiç bezik, sattırdı milyonca bilezik. Sosyete oyunu poker, parayı hortumla çeker. Her döter durmadan para ver. Mal şans, mal şer, mal şa. Allah versin bol şa. ana baba kardeşi. Onun bütün işi, düşünmek kemik dişi, kalmazsa bir şeyi, söker altın dişi, işte kumarın tünişi. Ağızdan bir taşamar, ağızdan bir taşamar, kumar, kumar, yine kumar. İzgarı taze balik burada. Sedat Sedat is gonna touch a Balıkporda İskara is ya buyrun bey bey is gonna buyrun bey bey is gonna touch Parich, parich, parich, parich, parich, Parjivan, parich. Abidu, bidu, diyan, nadu, bidu be. Parich, parich, La pata, aadana, madmastam, apena sena te. opera, opera, mudosu. Hehehe, opera. Evladım, opera neydi, lütfen? Ne dudum? Ah, ah oğlum, opera de? Bilmiyor musunuz? Hani şansım mı canım? Kim bağırıyor? <gülüyor> Hı <Nerede> bağırıyor? <gülüyor> canım, operada meşk ediyorlar. Anlamadım bu. <gülüyor> operada meşk edeyim. <gülüyor> Ay, de burası çarşi bari Ma dudoyim donchime imba o domaniye Ha, nedoyim samba Ha, ha, ha, Torik, torik, braço torik Torik, teize torik Babududur fi torik Amanın dumit torik Torik, torşi torik Haboile dumut torik Ez garata zebalik purda Salata. Salata, izgara faresi balık pirda, izgara, izgara, izgara ya bey, bey, izgara ya buyun, bey, bey hamsi koydum havaya da başlandı oynamaya hamsi koydum havaya da başlandı oynamaya müşterleyin hamsi olmuş bizim karnanla ya müşterleyin hamsi olmuş bizim karnanla ya hamsi doyup geçme bütün balıkların anası babası hamsidir denizde balık yoktur ki hamsinin soyundan sopunda olmasın Uskumri hamsinin menevişlisidir Lüfer, hamsının gümüşlüsüdür. Köpek balugi, hamsının keskin dişlüsüdür. Kaya balugi, hamsının taşlarda yaşayanıdır. Mürekkep balugi, hamsının vücudunda boya taşıyanıdır. Pisi, hamsinun gökseni kumlarda kaşıyanıdır. Kefal, hamsının iri başlısüdür. Levrek, hamsinun hayli yaşlısıdır. İskorti, Hamsi'nin çatık taşlısıdır. İzmarit, hamsi'nin türlü oyalısıdır. Barbunya, hamsi'nin pembe boyalısıdır. Karagöz, hamsi'nin pulpus oyalısıdır. E balına baluk, hatamla beni alın. Değildir o baluk, memeli bir deniz hayvandır babalık. Ой да байя, İnan inanma, bu sözlerim sakın yalan sanma Ben söyleyeyim, sen gime kanma Gözlerimle gördüm inan inanma, hem uzun hem kısa İnan inanma, inan inanma Baştan aşağı, belden kuşa. Kaşıktan maşaya, konaktan odaya Ne varsa tabi bir odaya Saç salır, saç özer İnan, inanma Maksik Tekrar yerde uzun Maxi Ucu sıkıştı kafya çaksik Uzun etek Maksik Maxi, Maxi e t g e p e Uzun, uzun e t İnan, inanma Bu sözlerin sakın yalan sanma Ben söyleyeyim sen yine kanma İnan, inanma Hem uzun hem kısa İnan, inanma Maxi, etekler yerde Maxi Onca sıkıştı kapıyaş Taksim Uzun etek Maxi Maxi, etekler yerde uzun Maxi Onca sıkıştı kapıyaş Taksim inan inanma Evet Nasıl ben de beğendim. Aa, gerçekten çok güzel. Aşıyor evrak dolaşıyor Evime su almak için içmek için bir dilekçe verdim Terkoz'a Köşede oturan katip dedi ben bakamam Git şu masadaki bakana Gittim o masadaki bakana O masadaki bakan dedi ben bakamam Git yan masadaki bakana Gittim yan masadaki bakana, yan masadaki bakan dedi ben bakamam git karşı masadaki bakana. Gittim karşı masadaki bakana, karşı masadaki bakan dedi ben bakamam çık üst kattaki bakana. Çıktım üst kattaki bakana, üst kattaki bakan dedi gel pazartesiye. Gittim pazartesiye dedi gel cumartesiye. masallardan aşıyor, evrak dolaşıyor. Masallardan aşıyor, evrak dolaşıyor çıktığım üst kattaki bakana üst kattaki bakan dedi in bodrum kattaki bakana indim bodrum kattaki bakana yanlış geldin çık çatı arasındaki bakana çıktım çatı arasındaki bakana çatı arasındaki bakan dedi git musluklara bakana musluklara bakan dedi git borulara bakana borulara bakan dedi git saatlara bakana Saatlara bakan dedi git bentlere bakana bentlere bakan dedi git levazım katına levazım dedi git muhasebe katına muhasebe dedi git aboneler katına aboneler dedi git bir daha bentler katına <gülüyor> Tutamadım güldüm kadına katıla Terkoz'dan çıktım bayıla bayıla kaybetmişim kendimi bir de açtım gözlerimi taşınmışım Cerrah Paşa katıra <Gülüyor> Paşa katı dedi git numune katına, numune katı dedi git Haseki katına, Haseki katı dedi git Kurabağ katına, Kurabağ katı dedi git Karacaahmet katına, Karacaahmet katı dedi yer yok git belediye mezarlıklar katına. Nideyim nideyim nerelere gideyim halimi arzettim yer gösterin öleyim. Dünyada güzel sanatların her dalında binlerce sanatçı yetişiyor. Ama bir tek istisnayla elle tutulur kadar az komedyenler. Komedyenler doğuştan kabiliyet istiyor. İşte bir patent sahibi, sesle çizgilerin yaratıcısı ve karşınızda Celal Şahin. Sevgiler, saygılar, sağ olun, var olun. Moda üçün müzik bir fantezi Baştan aşağı Belden uşağa, kaşıktan başaya Konaktan odaya ne varsa tabidir modaya Saç kısalır Saç uzar, etek kısalır, etek uzar Zayıflanır, şişmanlanır Mavi giyilmez, pembe giyilir Dik durulmaz, boyun eğilir Siyah saçlar, sarı saçlar Kalın değil, ince kaşlar İsterse yetmiş olsun yaşlar Moda doğum başlar Olsa bir horoz kafada Elinde yumurta rafada bir gül demedi de kolunda, çıksa bir kere dolaşsa şaşma <gülüyor> olur bu da moda. Etek kısa, belde korsa, takkışına gözüne ağzına, burnuna sür sürüştür badan alası var dışarıya. <gülüyor> bu da moda. Uzun etek, nalım papuç, şapka da bir. Koca havuç, zayıflamak için beş ay oruç moda Evde yok yiyecek, içine giyecek Kömür yok aşağıda, bir zeytin kursağında Ama vizon kür sırtında Baştan aşağı belden kuşağı kaşıktan, başaya konaktan odaya Ne varsa odaya modaya Saç kızar, etek kısalır, etek uzar Zayıflanır, şişmanlanır Mavi giymez, pembe giyilir Dik durulmaz, boyu eğilir Siyah saçlar, sar saçlar Kalın değil, ince kaşlar İsterse yetmiş olsun yaşlar Moda doğumla başlar Çok, Çok nefesli, nice, sağ olun. Ol. Diyarbakır şedekar, Ulfe merdine bakar, Diyarbakır kızları kebresiz ateş yakar, İstanbul kızları da susuz ki o yıkar. Kızları hele yarız olmuyor Sussuz çamboşu yıkıyor Vahdir kızım benim Taranası var, bulgur var Pus pus var, daha fasüyesi var Benden var, belediye var eski var, musluğunda suyu yok Musluğunda suyu yok Eğer bomba patlarsa Müzik Hala yâr zâlim yam Ben dârimi soudalari Vahdir gızın falim Şu istanbol qızlari Hala yâr zâlim Susuz çamaşir yekâr Vahdir gızın falim Hala nasi var Uğur var Qusus var dafak <Sessizlik> yeşi var Efteri var, bombası var, eskisi var, beladike var. Muslukun da suyu yok, muslukun da suyu yok, muslukun da suyu yok. Efendim çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi sizlere Amerika'dan gelen... ...bir misafiri takdim edeceğim... ...müsaadenizle kendisini çağırayım... ...evet... <Gülüyor> Ladies and gentlemen, I am president of America, eski başkan. Hem de mühendis ol, doktor ol, avukat ol. Ben hiçbirine olmadım, film yıldızı oldum. Sonra da başkan olduğu bir kurul mektup Şimdi çok rahatım Handosun şarkı söylüyoruz. Everybody hayat güzel, her şey çok güzel. Herpe. Ha <gülüyor> oh Handosun. Abone oliver Abone ol! El cima oliver En FO slide. Dici ne situação ceând için birife? Ticininin et mismos Helpugi! Take racersin .g Designeri Barış 처âl masa ufacın keyogi